Evet, allah Teala onlardan yani kitap ehlinden bir kısmına da ümmüdürler. Ümmü iyi yazı yazamayan kişiydi o zamanın malatına göre. Bu husus allah Teala'nın kitabı anlamazlar kavlinden de açıkça anlaşma, anlaşılmaktadır. Yani kitapta neyin bulunduğunu bilmezler. Bunun için aleyhissalatü vesselamın da sıfatlarından birisi ümmi olmasıdır. Zira o da güzel yazı yazamazdı. Nitekim bir başka ayet-i kerimede ise Rabbimiz subhanahu ve teala sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi. Ankebut kıs fikirde. Ali aleyhissalatü vesselam efendimiz de bir sözünde biz ümmi bir ümmetiz. Yazmayız ayı da hesaplayamayız. Şöyle, şöyle yani biz ibadetlerimizin vaktini tayinde yazıya ve hesaba ihtiyaç duymayız. Güneşe bakar namaz kılarız. Ay'a bakar oruç tutarız diye buyurmuştur. Evet. İbn-i Celir der ki Araplar yazı yazamayan kişileri yazı yazmasını bilemedikleri için babası yerine annesini nispet ederek ümmi derlerdi. Evet. Bir takım batıl şeylere i̇bn Abbas'tan nakledilen bir rivayette batıl şeylerden maksat kardeşlerim sözlerdir. Yani Batıl şeyler yalan olarak ağızlarıyla söyledikleri sözlerdir. Onların bir kısmı ümmilerdir. Kitabı anlamazlar. Bir takım batıl şeyleri ayetinde bahsedilenler, kitaptan hiçbir şey bilmeyen Yahudilerden bir topluluktur. Bu topluluk Allah'ın kitabında olanın aksine zan ile konuşuyorlar ve bunun kitapta olduğunu söylüyorlardı. Bu söyledikleri şey, arzuladıkları bir takım heves ve arzulardan ibaretti. evet vay kitabı elleriyle yazıp da sonra onu az bir paha ile satabilmek için bu Allah katındandır diyenlere vay ellerinin yazdıklarından dolayı onlara vay onlara kazanmış oldukları yüzünden onlar da Yahudilerden bir başka gruptur Bunlar Allah'a karşı yalan yere şahitlik ederek sapıklığa çağıran ve insanların mallarını batıl yolda yiyenlerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunlara yazıklar olsun onlara yazıklar olsun onlara diyerek ne yapmıştır? Zemletmiştir. <gülüyor> Ebu Said El-Hudri'den gelen bir rivayette kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Veil cehennemde bir vaadidir. Oraya kafir kırk sonbahar yuvarlanır da yine de dibine ulaşamaz buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala oraya düşmekten bizleri böyle buyursun. Evet, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. Yani yalan, iftira ve buhtandan dolayı onlara yazıklar olsun diyor. Haram yediklerinden dolayı onlara yazıklar olsun diyor Rabbimiz. Ver, 80. Sayılı günlerden başka asla bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki, siz Allah katından bir söz mü aldınız? Öyleyse Allah asla sözünden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Rabbimiz Sübhan-ı Kuvveti Alâ, bunların ham hayallerini ne yapıyor? Kendileri için uydurdukları bir iddiayı bildirerek onlar kendilerine ateşin ancak birkaç gün diyebileceğini sonra da ateşten kurtulacaklarını söylüyorlar. Allah Azze ve Celle de yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey söylüyorlar buyurarak onlara ne yapıyor? Reddediyorlar. Eğer Allah'tan bir vaat sadır olmuşsa, Allah vaadinden caymaz. Hayır, siz Allah'a karşı bilmediğiniz bir yalan söylüyor ve ona iftira ediyorsunuz buyurmuştur. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Yahudiler bu dünya yedi bin senedir. Biz her bin sene için bir gün cehennemde kalacağız ve azap göreceğiz. Bütün azap süremiz sayılı yedi gündür diyorlardı. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirerek onların bu sözlerini yalanlamıştır. 81 ve 82 Hayır, kötülük yapıp da günahı kendisini kuşatan kimseler, işte onlar cehennemliktirler. Onlar ateşte temelli kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenler işte onlar cennetliktirler. Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Evet, burada da işaret edilen kurtuluş neymiş? Ancak salih amelde. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kardeşlerim, mesele sizin arzuladığınız ve istediğiniz gibi değildir. Aksine kim bir kötülük yapıp da günahı kendisini kuşatırsa işte onlar cehennemliktirler. Onlar ateşte temelli kalacaklardır. Kim de iman edip Allah'a ve Resulüne inanırsa dinine uygun düşen salih ameli işlerse onlar cennet ehlidirler. Burası Allah-u Teala'nın şu kavline ne kadar benziyor bakın. Bu sizin kuruntularınızda ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur. Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez. Nisa 123 ve 124. Bu ayet kerimenin izahında i̇bn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim Hayır, kötülük yapıp da günahı kendisini kuşatan kimseler işte onlar cehennemliktirler. Yani sizin amelleriniz gibi amel işleyip sizin küfrettiğiniz gibi küfrederek küfrü kendisini kuşatan kimse için hiçbir hasene yoktur. Bir rivayette i̇bn Abbas bunun şirk olduğunu söylemiştir. Yine gelen rivayette kötülüğün büyük günah olduğu bildirilir. Abdullah İbn-i gelen bir rivayette kardeşlerim Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz günahlarını küçük sayılanlardan siz sizi koruyun. Çünkü bunlar birleşerek adamı helaka götürürler. Aleyhisselatü Vesselam onlar için bir dövmek vermiş, bunlar çöle inmiş bir kavim gibidir. Bir şey hazırlamışlardır, bir kişi çevreye gidip bir çöp getiriyor, öbürü de gidip bir çöp getiriyordu. Nihayet odunu topladılar ve ateşi yaktılar ve ateşe attıkları şeyi pişirdiler. Ne kadar güzel misal değil mi? yine i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim. O şöyle demiştir. İman edip salih amel işleyenler işte onlar cennetliklerdir. Yani sizin Yahudiler küfrettiğinize inanıp terk ettiğiniz dine göre amel edenler için cennet vardır. Orada ebediyen kalacaklardır demektir. Allah onlara hayra göre sevabın şerre göre cezanın bulunduğunu haber vermekte ve bunun asla kesintiye uğramayacağını bildirmektedir. 83 Hani İsrail oğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya, babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzellikle söyleyin. Namaz kılın zekat verin diye söz almıştık. Sonra tek adınız müstesna yüz çevirdiniz. Ve siz hala yüz çevirenlerdensiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsrailoğullarına emirler verdiğini ve kendilerinden bu emirlere uyacaklarına dair söz aldığını onların bu sözden vazgeçip kasıtla ve bile bile ondan yüz çevirdiklerini hatırlatıyorum. Rabbimiz subhanahu ve teala İsrail oğullarına Allah'a ibadet etmelerini ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretmişti. Bu emri bütün yarattıklarına aitti ve insanları bunun için yaratmıştı. Çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur bana kulluk edin diye vahiy etmişizdir buyuruyor Enbiya 25'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala amdolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin azdırıcılardan taguttan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Allah işinizden kimini doğru yola eriştirdi kimini de sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezin peygamberleri yalanlayanların sonları nasıl olduğunu görün. Nahu 26 Bu hak hakların en üstünü en yücesidir. Çünkü Allah'ın hakkıdır. Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şekilde şirk koşulmaması hakkı. Sonra yaratıkların hakkı gelir. Yaratıkların içerisinde üzerinde en çok durulan ve en önemli hak Ana ve babanın hakkıdır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi hakkıyla, dikkat ederseniz ana baba hakkını birleştirerek ne diyor? Bana ve ana ve babana şükret dönüş yine banadır diyor Lokman 14'te. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmeni ana ve babana iyi davranmanı hükmetti. İsra 23 yakınlara, miskinlere yolculara hakkını ver buyuruyor Bakara 177'de evet kardeşlerim Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette İbni Mesud der ki ben aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü amellerin hangisi eftaldır diye sordum o vaktinde kılınan namazdır dedi sonra hangisidir dedim, o, ana ve babaya iyi davranmaktır dedi, sonra hangisidir dedim, o, Allah yolunda cihad etmektir dedi, evet, bunun için sahih bir rivayette, adamın biri, aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, kime iyi davranayım diye sorunca, o, anana demiştir, sonra, yine anana, sonra, sonra, yine anana demiş sonra kime deyince babana sonra sana kim yakınsa yakınına buyurmuştur yetimler kendilerine kazanç getirecek babaları olmayan küçüklerdir miskinler ise kendilerine ve ailelerine harcayacak bir şey bulamayan kimselerdir Rabbimiz subhanahu ve teala'nın Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana ve babaya da iyi davranın ayetinde ayrıca İsra suresinde genişçe bir izahat gelecek kardeşlerim. İnsanlara güzellikle söyleyin. Bu ayet-i kerimede güzel konuşun ve onlarla onlara kolaylaştırın. Bu emrin içerisine marufu emir ve münkerden nehi de dahil olur kardeşlerim. Sözün güzeli, iyiyi emredip, kötülükten, günahtan, nehyeden, halim, selim davranan, affeden, günahlardan vazgeçen ve insanlara güzel söz söyleyenlerin sözüdür. Rabbimizin buyurduğu gibi, güzel Allah'ın hoşnut olacağı her türlü güzel huydur diyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? maruftan hiçbir şeyi küçük görme. Eğer bulamazsan kardeşini sevimli bir yüzle karşına Evet. Burayı yakaladınız mı kardeşlerim? İyilikten diyor. Hiçbir şeyi küçük görme diyor. Hatta hiçbir şey yapamasan din kardeşine şöyle bakışınla, sevimli bir yüzünle sana yeter diyor. Evet. Ve yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yumuşaklığın süslemediği sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin diyor. Müjdeleyin diyor. Nefret ettirmeyin. Evet. İnsanlara güzel söz söyleme Burada dikkat edersek emir mahiyetinde geliyor. İyi davranış da emrinden sonra gelmesidir. Çünkü fiili ve kavli ihsanın iki tarafı birleştirilmektedir. Sonra ayeti kerime, ibadet ve ihsanı belirli bir davranışla yani namaz ve zekatla tekiştiriyor. Namazı kılın, zekatı verin. Rabbimiz subhanahu ve teala Yahudilerin bütün bunlardan yüz çevirdiklerini Allah'ın emirlerini arkalarına attıklarını bildikten sonra kasıtlı olarak onlardan yüz çevirdiklerini haber veriyor. Ancak işlerinden çok az bir kısmı bunun dışında. allah Teala Yahudilere verdiği bu emrinin benzerini Nisa suresinde de bu ümmeti de vermiştir. Nitekim o surede buyururken Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşınıza, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip öynenleri elbette severmez buyurmuştur Nisa 36'da Allah bu ayete uygun hareket edenlerden kalsın diyor. Bakın bu ümmet Allah'ın bu buyruklarını diğer hiçbir ümmetin yerine getirmediği biçimde yerine getirmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Evet. 84 ve 85 ve 86. Hani biz de kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye söz almıştık. Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikrarınıza şahit doldunuz. Sonra sizler, birbirini öldüren, aranızdan bir takımlarını yurtlarından süren, onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, onları yurtlarından çıkarmak haram kılınmışken, Esir olarak geldiklerinde fidyeleşmeye kalkan kimselersiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar ahirete, ahirete karşı dünya hayatını satın almış olanlardır. Bu yüzden kendilerinden azap kaldırılıp, hafifletilmeyecek, yardım da yapılmayacaktır. Evet kardeşlerim bu üç ayette yine Allah subhanahu ve teala bizlere neyi bildiriyor? Bu Yahudilerin dönek olduğunu ve dönekliğini gündeme getiriyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde Medine'deki Yahudileri ne yapıyor? Kınıyor. O Yahudiler ki Evs ve Hazreç'in arasındaki çatışmada önemli bir rol oynuyorlardı. Zira Evs ve Hazreç kabilesi Ensar'ı teşkil ediyordu ve bunlar cahiliyet devrinde pusatapan bir kavimdiler. Aralarında büyük savaşlar oluyordu. Medine Yahudileri Beni Kaynurke, Beni Nadır ki, Hazret kabilesinin müttefikiydi. Ve Beni Kurayza ki, Evs kabilesinin müttefikiydi. Bunlardan müteşekkil, üç kabileydi kardeşlerim. Bu kabilelerin arasında, savaş çıktığı zaman, her grup, kendi müttefikiyle savaşıyordu. Dolayısıyla, Yahudi kendi düşmanını öldürürken, diğer gruptan Yahudi'yi de öldürüyordu ki, bu, kendilerinin dinine, ve kitaplarının hükmüne göre haramdı. Düşmanlarını evlerinden çıkarıyor, evlerinin eşyasını talan ediyor, mallarını alıyordu. Ancak harp sona erince yenilen grubun esirlerini Tevrat'ın hükmü uyarınca serbest bırakıyorlardı. Bunun için Allah subhanahu ve teala yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu ayette Allahü Teala Yahudilere diyor ki bir de kanınızı dökmeyin birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyin diye sizden söz almıştık. Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikrarınıza da şahit oldunuz. Birbirinizi öldürmeyeceğinize birbirinizi evinizden çıkarmayacağınıza ve birbirinizin aleyhinde çalışmayacağınıza dair bizden söz almıştık sizden. Öyleyse adamla tövbe edin ve kendinizi öldürün. Bu sizin için yaratanınızın katında daha hayırlıdır. Zira bir dinin mensupları bir tek nefis mesabesindedirler. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Müminler dostluklarında birbirlerine acımalarda ve birbirlerine bağlılıklarında bir tek ceset gibidir demiştir. Onun bir oğuzu dertlenirse cesedin diğer uğuzları da uykusuz kalarak ve acı çekerek ona katılır buyurmuştur. Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikrarınıza şahitte oldunuz. Yani siz bu sözü bildiğinizi kabul edip doğruluğunu ikrar ettiniz ve buna kendiniz de şahit oldunuz. Sonra sizler birbirinizi öldüren, aranızdan bir takımını yurtlardan süren, Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, onları yurtlarından çıkarmak haram kılınmışken esir olarak geldiklerinde fidyeleşmeye kalkan kimselersiniz buyurmuştur. Evet kardeşlerim, demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müminlere dostluklarında birbirlerine acımalarında, birbirleriyle bağlılıklarında ve diğeri yakaladık mı? Bir insanın tırnağına bile bir kıymık batsa, bir yeri ağrısa, başı ağrısa veya kolunda dişinde sızı olsa o insanı uyku tutmaz ve bütün bedenle o hastalık, o ağrı sarar değil mi? İşte Rabbimiz Ali Senat diliyle müminlerin böyle dost olmalarını ve birbirlerine acımadan dostluk göstermede, kenetlenmede böyle olmayı tavsiye ediyor. Rabbim bizi onlardan kısın. Bu ayet kelimelerin akışından da anlaşılıyor ki kardeşlerim, Yahudilerin sıhhatine inandıkları Tevrat'ın hükmüne muhalefet edip doğruluğunu gördükleri ve bildikleri halde yerine getirmemeleri kınamakta. Bunun için de ne onların yanında bulunan Tevrat'a, ne de ondan naklettiklerine güvenilebilir. Ceza Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları, gönderilişi, hicreti ve yurdundan çıkarılışı gibi hususları Yahudiler, ki Allah onların üzerine lanet etsin, kendi aralarında gizli tutuyorlardı. Bu sebeple Allahü Teala, sizden böyle yapanların cezası, ancak dünya hayatında, rüşvaylıktır buyuruyor. Yani Allah'ın dinine ve emrine muhalefetten dolayı rezil olmaktır buyuruyor. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Elleri önünde bulunan ilahi kitabı gizlemelerinin cezası olarak Allah onların yaptıklarından gafil değildir. 87 Ant olsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da beyineler verdik. Ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Demek bir ke peygamber size ne zaman gönüllerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirirse kibirlenmek isteyeceksiniz de kimini yalanlayacak kimini de öldüreceksiniz. Öyle mi? Bu ayet-i kerimede kardeşlerim peygamberler ve ıstapları gündeme getiriyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala oğullarını isyan, inat, muhalefet ve peygamberlere karşı büyüklenme ile nitelendiriyor. Onların sadece arzu ve heveslerine uyduklarını belirtiyor. allah Teala'nın Hazreti Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı verdiğini, ancak onların bunu tahrif edip değiştirdiklerini, Tevrat'ın emrine muhalefet edip tevil yoluna saptırdıklarını bildiriyor. Hazreti Musa'dan sonra, onun şeriatıyla hükmeden peygamberler ve nebiler gönderdiğini hatırlatarak, başka bir ayette, doğrusu biz yol gösterici, ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudi olanlara onunla ve Rabb'a kul olan bilginler de Allah'ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Tevrat'a şahit ediler. Mayide 44. Ve yine onun ardından peygamberler göndermiştik buyurulmaktadır. Nihayet İsrailoğullarının peygamberleri Meryem oğlu İsa ile son bulmuştur. Hazreti İsa bazı hükümlerde Tevrat'tan farklı esaslar getirdiği için Allah ona mucizeler vermişti. Evet, i̇bn Abbas der ki bu mucizeler arasında ölüleri diriltme ve kuş şeklinde çamurdan heykel yapıp ona üfleyerek Allah'ın izniyle kuş olmasını sağlama, hastaları iyileştirme, kayıptan haber verme, Cibril ile desteklenmesi vardır. Bütün bu mucizeler ancak Allah'ın izniyle hak ve doğru olduğunu gösteriyordu. Ancak İsrailoğulları onu yalanladılar. Bazı hükümlerde Tevrat'tan farklı esaslar getirdiği için ona karşı haset ve inatları arttı. Ve Allah Azze ve Celle de Hazreti İsa'nın dilinden Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbimizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Bu doğru yoldur. Alimden 50 ve 51 ile cevap vermiştir. Ancak İsrailoğulları peygamberlere çok kötü muamele ediyorlardı. Bir grubu onları yalanmıyor, bir grubu da öldürüyordu. Bunun sebebi sadece kendi arzularına muhalif hükümler getirmeleri, aşırı derecede aykırı davrandıkları, Tevrat'ın hükümlerine uydurmaya çalışmalarıydı. Bu ise onlara zor geldiği için, bazen peygamberleri yalanmıyor, bazen de öldürüyorlardı. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala demek bir peygamber size ne zaman gönüllerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirirse kibirlenmek isteyeceksiniz de kimini yalanlayacak kimini de özdireceksiniz. Ruhul Kudus'un Cebrail'in olduğunun delili ise Ebü'l Mesud'un beytinin tefsirinde nakletmiştir. Fakara 88 Dediler ki bizim kalplerimiz perdelidir. Öyle değil. Allah küfürlerinden dolayı onları lanetlemiştir. Onların pek azı inanırlar. Burada da dikkat ederseniz kalpleri perdeli olanlardan bahsediliyor. İbn Abbas kalplerimiz perdelidir. Maksat anlamaz demektir diye rivayet etmiştir. Yani damga vurulmuş. Kalplerimiz perdeli üzerinde örtü var demektir. İbn-i Zeyd i̇bn Eslem perdelidir sözünü kalbim örtülüdür. Ona senin söylediklerin sirayet etmez demek olduğunu bildirmiş ve dediler ki kalplerimiz senin bizi çağırdığın şeye karşı örtülüdür ayetini okunmuştur. Evet. Onların pek azı inanırlar kavli konusunda ise Nisa suresinde zikrettiğimiz ayette onun için ancak bunlardan pek azı inanır ayeti konusunda da onlardan iman eden pek azdır diye mana verilmiştir. 89 Ne zaman ki Allah'ın katından kendilerinden olanı tasdik eden kitap geldi onlar bundan önceki küfredenlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken bildikleri gelince onu inkar ettiler Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir evet kardeşlerim burada da hakikati inkar edenler gündeme getiriliyor Rabbimiz subhanahu ve teala ne zaman Yahudilere Allah katından bir kitap geldiyse, ki bu kitap aleyhissalatü vesselama indirilmiş olan ve kendilerinin yanında bulunan Tevrat'ı tasdik eden Kur'an'dı, onlar bundan öncekileri küfredenlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken, yani bu peygamberler bu kitabı getirmezden önce, o kitabın gelişiyle müşriklere karşı bir yardım geleceğini bekledikleri halde, ve müşriklerle çarpışırken ahir zamanda bir peygamber gönderilecektir ve biz At ve İrem kabilesiyle dövüşüldüğü gibi o peygamberlerle beraber sizinle dövüşeceğiz dedikleri halde onu sonra inkar ettiler Asım İbni Ömer İbni Kakade El Ensari öyle rivayet ediyor. Allah'a andolsun ki bu kısa bizim ve onların yani ensarın ve onlara komşu olan Yahudilerin hakkında nazil olmuştur demiştir. Biz cahiliyet devrinde bir zaman şirk ehli olduğumuz halde kitap ehli olan Yahudilere üstün gelmiştik. Onlar bu sırada şöyle diyorlardı. Şimdilerde bir peygamber gelecektir ki biz ona uyacağız. Onun gelme zamanı yaklaştı. Onunla beraber at ve İrem kabilesiyle dövüşüldüğü gibi sizinle dövüşeceğiz. Allahu Teala Rasulunu Kureyşlerden gönderince onlar bunu inkar ettiler. İşte Allah Subhanahu ve Teala bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti küfredenlerin üzerine olsun ayetiyle bunu belirtmektedir. 90 nefislerini ne kötü şeye değişim sattılar Allah'ın kullarından dilediğine fazlından kitap indirmesine haset ederek Allah'ın indirdiğini inkar ettiler ve gazab üstüne gazaba uğradılar küfredenlere alçaltıcı bir azab vardır evet kardeşlerim bunlar Yahudiler hakkı batıla sattılar ve Aleyhisselatü getirdiği gerçekleri gizlediler. Nefislerini ne kötü şeyle değiştirip sattılar. Evet, nefislerini sattıkları şey ne kötüdür. Kendi nefisleri için seçip beğendikleri şey ne kadar kötüdür. Bu kötü seçime onları sevk eden şey zulüm, nefret ve kıskançlıktır. Allah'ın kullarına dilediğine fazlından kitap indirmesine haset ederek Allah'ın indirdiğini inkar ettiler. Bundan daha büyük bir haset yoktur kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bunların bu huylarından bizleri arındırsın. Temize, helala, güzele yönelen ve ona tabi olanlardan eylesin bizleri. 91 ve 92 Bir de onlara Allah'ın indirdiğine inanın denilince biz bize indirilene inanırız derler. Ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o beraberindeykini tasdik eden bir kitaptır. De ki inanmış kimseler idiyseniz neden daha önce Allah'ın peygamberini öldürüyordunuz? And olsun ki Musa size apaçık delillerle geldi. Sonra ardından bu zayir ab edindiniz. Siz zalimlersiniz. Evet, burada da Rabbimiz subhanahu ve teala Allah'ın indirdiğine inanmayanları gündeme getiriyor. Ve buyuruyor ki Yahudilere ve benzeri ehl-i kitaba Allah'ın aleyhissalatü vesselama indirdiklerine inanın onu doğrulayıp kendisine tabi olun denildiğinde, biz bize indirilene inanırız derler. Bize indirilen Tevrat ve İncil'e inanmak bizim için yeterlidir. Bundan başkasını kabullenmeyiz derler de, ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o, ellerindeki kitabı tasdik eden bir kitaptır. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'a indirilenin hak olduğunu ve beraberinde bulunan Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olduğunu bilmektedirler. Bu konuda onların aleyhinde delil çok çoktur kardeşlerim. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi öz çocuklarını tanır gibi tanırlar buyurmuştur. Öyleyse inanmış kimseler neden daha önce Allah'ın peygamberini öldürüyordunuz de. Eğer size indirilene inandığınız iddiasında samimi ve doğruysanız elinizdeki Tevrat'ı tasdik eden ve onunla hükmetmeyi emreden peygamberlerin için öldürdünüz. Siz o Tevrat'ın nesh ve doğru olduğunu bile bile inat ve büyüklenmeniz yüzünden peygamberleri zulümle öldürdünüz siz sadece arzu ve heveslerinize tabi olmaktasınız. Nitekim bir başka ayetindeyse Rabbimiz, yoksa size bir peygamber nefsinizin istemediği bir şeyi getirdiği her seferinde büyüklenir misiniz? İçinizden bir grup onu yalanladınız ve bir grupta onu öldürüyorsunuz. Bakara 87 Demek ki Andolsun ki Musa size apaçık delillerle geldi. Allah'ın Resulü olduğuna ve Allah'tan başka ilah bulunmadığına delalet eden kesin deliller ve apaçık mucizelerle geldi. Kesin deliller de kardeşlerim biliyorsunuz tufan, çekirge, güve, kurbağa, kan, asa yedi beyza, yarılan deniz, bulutla gölgelenme, men ve selva, su fışkıran taş ve daha buna benzer onların bizzat görmüş olduğu mucizelerdir. Sonra ardından buzayı Rab edindiniz. Musa aleyhisselamın zamanında Allah'ı bırakarak buzayı mabut tanıdınız. Musa'nın sizin yanınızdan ayrılıp Allah'a yalvarmak için tuhara çıktığında siz buzayı mabut edindiniz. İşte buzaya tapmanızdan ve benzeri fiillerinizden dolayı siz zalimlersiniz. Allah'tan başka ilah olmadığını bile bile buzaya tapınmıştınız. Nitekim Allah subhanahu ve teala başka bir ayet-i kerimede elleri böğründe çaresiz kalıp kendilerinin sapıtmış olduklarını görünce eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa andolsun olsun ki mahvoluruz dediler. Araf 149'da